Bir Delinin Hatıra Defteri. Yazan: Nikolay Vasilievich Gogol. Seslendiren: Burak Aşkın. Bugün başıma oldukça garip bir olay geldi. Bakın aynen şöyle oldu. Sabahleyin oldukça geç kalktım. Mavra temizleyip boyadığı çizmelerimi getirince saati sordum. Onu geçeli epey oldu deyince de bir anda yataktan fırlayıverdim. Hemen giyindim. Ah ah, keşke bana kalsa da daireye hiç gitmesem. Kalıbımı basarım ki müdürüm olacak herif yine ters ters bakacak. Uzun süreden beri... Ne bu canım, başlıklar gene küçük yazılmış. Yazılardaysa ne sayı var ne de tarih. Hangi dosyada hangi evrak var anlamak mümkün değil diye söylenip duruyor. Aşağılık herif. Bana karşı bu iğrenç davranışlarının tek nedeni... ...makam odasında oturabilmem. Yani... Kalemlerini sivrilmek için ekselanslarının odasına girip çıkmam. Neyse, ee, diyeceğim şu ki, muhasebe memuru olacak Yahudi'den aileye mahsuben biraz avans kopartma umudu olmasa, bugün şuradan şuraya adım mı atmazdım? Bizim memur da başka bir aşağılık. Aslında o herifin avans vermesi demek dünyanın sonunun gelmesi demektir. İstersen ağla, inle, acından öl, geber, kılı kıpırdamaz teresin.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 Yüzüne tüküresiniz gelir. Ama yanılmayın. Herifin kiraladığı yazdığın nasıl bir saray yavrusu olduğunu görseniz dudağınız uçuklar. Altın yıldızlı porselen takımı görünce muhterem dudak büker. Affedersiniz bunu kime getirdiniz siz? <gülüyor> ya bir çift yağız at, ya bu atlara layık bir araba, ya da şöyle üç yüz rublelik falan bir kunduz kürk bekler hazretleri.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 Sen şu önünde yürüyen Dilber'i izliyorsun ve gözlerini de kadının kalçalarından ayırdığın yok. Ah ah, bizim şu memur takımı yaman millettir. Çapkınlıkta da subaylardan geri kalmazlar. Başında şık bir şapkayla yürüyen bir kadın görmesinler. O dakikada askıntı verirler. Memur arkadaş hakkında bunları düşünerek yürürken, önünden geçmekte olduğum mağazaya bir arabanın yanaştığını gördüm. Hmm, hemen tanıdım tabii arabayı.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 Resmen öldüm bittim. Böyle yağmurlu berbat bir havada ne diye çıkmış ki evinden? Ya kadınlardaki şu çul çaput düşkünlüğü yok mu? Bereket beni tanımadı. Aslında ben de paltomun içine iyice büzülüp görünmemeye çalıştım. Çünkü paltom iyice eskimiş ve yıpranmıştı. Üstelik de eski moda bir şeydi. Şimdiki paltoların yakaları uzun kesim oluyor. Benim yakalar kısacıktı. Üstelik de vatkaları olmadığı için pek biçimsizdi. Müdür beyin kızı köpeğini de almıştı yanına ama köpekçik mağazanın eşiğini aşamadığı için dışarıda kalmıştı. E, tanıyordum bu köpeği. E, Meciydi adı. <gülüyor> Durmuş ne yapayım ne edeyim diye düşünüyordum ki birden incecik bir sesin ''Selam Meci'' dediğini duydum. Hayda bu da nereden çıktı? Kim bu seslenen? Şöyle bir etrafıma bakındım. Biri yaşlıca, biri genç, iki saygıdeğer bayan şemsiyelerinin altında tıpış tıpış yürüyorlardı. Kadınlar geçip gittiler ama hemen yanı başımdan aynı sesi bir kez daha duydum. ''Alacağın olsun Meci. Bu ne iş yahu?'' ''Ya bir baktım, deminki iki saygıdeğer bayanın ardından giden bir köpekçikle koklaşıyor bizim Meci. Uf, saçmalığım bu kadar da biraz fazla olmuyor mu?'' dedim kendi kendime. Yoksa sarhoş falan mıydım? Hadi canım, sarhoşluk kim sen kim? Hayır Fide, yanılıyorsun. Çok... Ama çok... Hastaydım. Gözlerime inanamıyorum. Meci söylüyordu bunları. Vay anasını. Ulan sen ne biçim bir köpeksin? İtiraf ederim ki Meci'nin insanca konuşmasına önce çok şaşırdım. Ama sonra bütün olup bitenleri etraflıca düşününce... ...gördüklerimde şaşacak bir şey olmadığını anladım. Dünyada bu türden neler oluyordu neler. Örneğin duyduğuma göre İngiltere'de bir balık sudan sıçramış... ...ve garip bir dilde iki sözcük söylemiş. Bilginler tam üç yıldır bu iki sözcüğün ne demeye geldiğini anlamaya çalışıyorlardı ama... ...henüz bulabildikleri de bir şey yoktu. Yine gazeteden bir seferinde okumuştum. İki inek bir bakkala girip yarım kilo çay istemiş... Fakat şunu itiraf etmek zorundayım ki, Meci'nin aslında sana bir mektup yazmıştım Fide ama anlaşılan Polkan mektubumu ulaştırmamış sana dediğini duyunca yüzüm maaşını alamamış memur yüzüne döndü. Feleğimi şaşırdım. Köpeklerin yazı yazabildiklerini ilk kez duyuyordum. Benim bildiğim bir tek soyluların becerebildikleri bir şeydi yazı.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 Kimselerin duyup görmediği şeyler benim başıma geliyordu. Evet evet, bunu itiraf etmek zorundayım. Her neyse. Ya dur şu iti takip edeyim de neyin nesi, kimin fesi ve aklından neler geçiyor bir güzel öğreneyim diye düşünerek şemsiyemi açtım. Ve bu iki saygıdeğer bayanın ardı sıra yürümeye başladım. Gorohovya'dan Mechanski'ye...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 Gözlerinde parlayan o azamet ışığı. Bugüne dek ağzından gereksiz bir sözün çıktığını bile duymadım. Kendisine bir evrak getirdiğim zaman, ''Dışarıda hava nasıl?'' diye sorar o kadar. Ben de ''Yağışlı ekselansları'' derim. <gülüyor> Hamuru, mayası, her şeyi bizden farklı. Tam bir devlet adamı. Ee, yine de bana karşı özel bir sevecenlik duyuyor gibi sanki. Ah! Bir de kızı... Sus sus. Ee, yok öyle bir şey. En iyisi sehpanın üzerinde duran arı dergisine bir göz atmak. Ya şu Fransızlar ne ahmak millet. Nedir istedikleri bunların? Hepsini şöyle kızılcık sopasıyla bir elden geçireceksin ki akılları başlarına gelsin. Bir de kursklu bir derebeyinin çok hoş bir balo tasviri dikkatimi çekti dergide. Kursklu derebeylerinin kalemleri kuvvetli oluyor. Ee,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 ve içeri ekselanslarının uşağı girdi. ''Mehefendi bugün gelmeyecek, aksenti Ivanoviç dedi. ''Evinize gidebilirsiniz.'' ''Şu uşak takımına hiç dayanamıyorum. İşleri güçleri antrede yan gelip yatmak. Ekselansın yanına girip çıkanlara zahmet edip başlarını kımıldatarak bile selam vermezler. Bunlardan biri geçenlerde kaykılmış otururken, duruşunu hiç bozmadan enfiye çekmem için bana elindeki tabakayı uzatmasın mı? Salak!''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 Terzi ya da Erbaş falan da değildi çok şükür babam. Soyluyum ben. Görürsün, ne mevkilere, makamlara yükseleceğim ben daha. Şunun şurasında 42 yaşındayım. Memuriyette yüksek mevkilere, makamlara ulaşma çağdır bu. Gerçek memuriyet çağı. Bekle dostum, elbet biz de albay oluruz. Tanrı izin verirse eğer, belki de daha yüksek bir şeyler oluruz. Senin ününü geride bırakan ünler salarız bakarsın memlekete.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 Bir bayan oyuncunun söylediği bir şarkı da çok hoştu. Aklıma hemen ekselanslarının kız... Sus, sus. Yok bir şey, yok bir şey. Aman aman sakin ol. 9 Kasım Saat sekizde daireye gittim. Şube müdürü gelişimi görmemiş gibi yaptı. Ben de aramızda bir şey geçmemiş gibi bir hava takındım. Evraklara göz attım. Bir iki yazının aslıyla suretini karşılaştırdım. Saat dörtte çıktım. Genel müdürün evin önünden geçtim ama kimsecikler gözüme ilişmedi. Yemekten sonra daha çok yatakta yattım. 11 Kasım Bugün excelanslarının odasında oturup onun için 23 kalem, onun e, kızı yani küçük hanımefendi için de 4 kalem açtım. Beyefendi her zaman masasının üzerinde çok kalem bulunmasını sever. Ah ne kafa, hep susar.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 Hele yatak odasına bir göz atabilmek için neler vermezdim. Bir mucizeler yeri olduğunu düşünüyordum o odanın. Benzeri gökte bile bulunmayan gerçek cennet. Yatağından kalkınca ayıcıklarını koyduğu minnacık pufu, o mini minnacık ayıcıklarına kar beyazı çoraplarını, giyişini görmek... Ay, ay, ay, sus sus, bir şey yok, bir şey yok, sakin ol. Fakat bugün yine de kafamda bir şimşek çaktı. Nevski bulvarında gördüğüm iki küçük köpeğin aralarındaki konuşması geldi aklıma. Güzel dedim kendi kendime. Her şeyi öğrenmenin yolunu biliyorum artık. Şu rezil köpeklerin birbirlerine yazdıkları mektupları ele geçirmeliyim. Herhalde buradan bir şeyler öğrenebilirim. İtiraf ederim ki bir seferinde Meci'yi yanıma çağırıp sorguya çekecek oldum. Bak Meci dedim.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 12 Kasım Öğleyin saat 2 sularında yollara düştüm. Hedefim ne yapıp edip fideli bulmak ve bir güzel sorgulamaktı. Ya lahana kokusuna da hiç dayanamam. Meşçanski caddesinde ne kadar bakkal çakkal varsa hepsinden keskin bir lahana kokusu gelmesi yetmiyormuş gibi evlerin de kapı altlarında aynı iğrenç koku süzülüyordu. Elden ne gelir burnumu tıkayıp var gücümle koşmaya başladım. Ama kurtulmak ne mümkün?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 O yüzden mektuplarda her şeyin tek tek açıklığa kavuşturulduğuna emindim. Herkesle ilgili her bilgiyi bulabilecektim orada. Hem şu adamın esaslı bir portresini ve bütün yapıp ettiklerini hem de onun yani küçük hanımefendinin... Sus sus yok yok yok öyle bir şey yok. Sakin ol. Eve akşama doğru döndüm. Daha çok yatakta yattım. 13 Kasım ''Evet, evet. Oldukça açık seçik bir mektup. Ama yine de yazıda köpeksi diyebileceğim bir yan var. Okuyalım bakalım.'' ''Sevgili Fide, ne yalan söyleyeyim, adına bir türlü alışamadım. <gülüyor> Bu bayağı küçük Burjuvaca adtan başka bir şey bulamamışlar mı sana?'' ''Fide, Rosa, aman ne bayağılık. Neyse, boş ver bunları. Birbirimize mektuplar yazmayı düşünmüş olmamız ne iyi oldu öyle değil mi?''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 Almancadan çevrilmiş bir yapıttan aşırılmışa benziyor. Yapıtın adını hatırlayamıyorum şu anda. Neydi yahu? Bunu deneyimlerime dayanarak söylüyorum. Gerçi evin eşiğinden dışarı adımımı atmış değilim ama bu böyle. Benim hayatım mı sıkıcı ve zevksiz? Babasının Sophie diye çağırdığı hanımım çılgın gibi seviyor beni. Ah, Sophie... ''Sofi... Yok yok bir şey yok. Sakin ol.'' ''Babası da pek sık okşar beni. Çayımı da kahvemi de hep kaymaklı içerim.'' ''Ah Masha, sana bir şey söyleyeyim mi? Mutfakta bizim Palkan'ın kemirip durduğu şu kocaman kemikler yok mu?'' ''Palkan bunlardan ne zevk alıyor hiç anlamıyorum. Bana sorarsan kemik olarak yalnızca av etlerinin kemiği yenir.''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 Sophie'nin baba diye seslendiği evin baş beyinden daha önce söz etmiştim sana. Bu doğrusu çok tuhaf bir adam. Oh be, nihayet. Demedim mi, her konuda siyasi görüşleri vardır bu köpek milletinin diye. Görelim bakalım şu babayı. Çok tuhaf bir adam. Hemen hep susar. Ağzından laf dirhemle çıkar. Yalnız bir hafta kadar önce kendi kendine konuştu durdu.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 Sonra dilimin ucuyla hafif cecik yaladım. Biraz tuzluydu. Hay Allah müstahakını verzin emi. Bu fino biraz ileri gitmeye başladı. Bizim genel müdür hazretlerine gelince tam bir ikbal perest olduğu anlaşılıyor. Buraya bir işaret koyayım. Hoşça Maşer. Acele bir yere gitmem gerekiyor. Şimdilik işimi halledip döndükten sonra mektubuma kaldığım yerden devam ederim. ''Merhaba yine ben. Bugün hanımım Sofi...'' Sophie... Ne? Yine Sofi ha? Aman Allah'ım. Neyse. Neyse. Susayım ve okumaya devam edeyim. Hanımım Sofi çok telaşlıydı. E, telaşının nedeni akşama gideceği baloydu. Bense onun yokluğunda sana mektup yazabilme fırsatı yaratacağı için seviniyordum. Giyici tuvalet konusunda hep sinirlenmesine karşın Sofi balolara bayılır.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 Yanında soslu pirinç lapasını da unutmamak gerek tabii. Ama havuç ya da şalgam ya da enginar hiçbir zaman iyi yiyecekler olarak tarafımdan kabul görmezler. İşte son derece bozuk bir ifade. Bir insanın kaleminden çıkmadığı hemen anlaşılıyor. Başlangıcı tam olması gerektiği gibi ama bitişi köpekçe. Hele şuradan bir mektuba daha göz atalım. Anma uzun mektupmuş bu. Hmm üstelik tarihte konmamış.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 Hayır, komşu evin çitinden atlayıp gelen trezor adındaki yakışıklıyı görmeni isterdim. Ah, yüzünün güzelliğini anlatamam Maşa'ya. Pü, sana rezil köpek! Utanmaz, arlanmaz köpek! Aklı fikri nerelerde? Koca mektupta başka bir şey yok. Ah, ah, insan istiyorum ben, insan görmek istiyorum karşımda. Ruhumu besleyecek ve ona haz verecek gıda istiyorum. Ne yapayım ben bu rezillikleri? Ele bir sayfa daha çevirelim bakalım. Belki daha iyi bir şeylere rastlarız. Sofi küçük masasında oturmuş bir şeyler dikiyordu. Ay Allah. Gene Sofi'den bahsediyor. Ben camdan bakıyordum. Çünkü gelip geçenleri izlemeyi severim. Birden uşak girdi içeri ve şöyle dedi. Teplov, hemen içeri alalım. Sofi atılıp beni kucağına alarak kulağıma şöyle fısıldadı. Ah Meci, Meci, gelinin kim olduğunu bir bilsen. Esmer, yakışıklı, kara gözleri, bir çift kor gibi bir hasta subayı. Sonra da koşup kendi odasına geçti. Birazdan genç bir hasta subayı içeri girdi. Doğruca aynanın önüne gidip kara favorilerini sıvazladı. Saçlarını düzeltti, odaya bir göz attı. Ben biraz homurdandıktan sonra gidip köşeme oturdum. Sophie az sonra geri döndü.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 Trezoru bu adamla karşılaştırmak bile doğru değil. Bilmem ki Maşer, ne buluyor bu Teplov denen adamda benim Sofi ve nesine hayran böyle bir adamın anlayamıyorum. Evet evet, bana kalırsa da bu işin içinde bir iş var. Bir hassa subayının Sofi'nin gözlerini böylesine kamaştırabilmesi mümkün değil. Neyse devamını okuyalım bakalım şu köpeğin yazdıklarının. Bana öyle geliyor ki.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 ''Hay Allah! Bu aşağılık it benden söz ediyor sanki. İyi de saçlarım niye kuru ot demeti gibiymiş ki?'' Sofya onu gördü mü gülmekten kendini alamaz. ''Atıyorsun lan it oğlu it! Lanet köpek! Çirkef dilli cenabet namussuz! Hmm, bütün bunları kıskançlığından böyle yazdığını anlamıyorum sanki. Hem buradaki dümeni çakmadığımı da sanma.''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 Aşkın ikinci bir hayat olduğunu söyleyen yazar ne güzel söylemiş. Evimizde öyle büyük değişiklikler var ki, hasta subayımız artık her gün bizde. Sophie ona çılgın gibi aşık. <gülüyor> Babanınsa neşesine diyecek yok. Hatta bizim Grigori'den duyduğuma göre bu yakınlarda düğün varmış. Çünkü baba Sophie'yi ya generale ya da hasta subayına ya da askeri bir albaya vermek istiyormuş.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 Elimi uzatıp başkalarının haklarını kapmak için değil, hayır. Yalnızca şu baba kızın önümde nasıl yaltaklanacaklarını, fırıldaklıklar çevireceklerini görmek ve sonra da tükürmüşüm sizin gibi yaratıklara demek için. Allah kahretsin. Ya ne can sıkıcı bir durum bu. Bu sersem köpeğin bütün mektuplarını yırtıp parça parça ediyorum. Al, al. Hayır, olamaz. Yalan hepsi. Bu düğün olmayacak. Hassas subayı ise ne olmuş yani? Soyut bir onur kavramından başka hiçbir yanı olmayan bir sözcük bu. Elle tutulur, gözle görülür yanı ne ki? Hassas subayı olmakla insanın alnının ortasına üçüncü bir göz mü ekleniyor? Burnu desem bizim gibi, altından gümüşten değil. Bu farklılıkların nereden kaynaklandığını anlamak için vaktiyle az çabalamamıştım. Örneğin ben, ben neden bir kalem memuruyum?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 Devletin ileri gelenleri tahtın varisi olarak seçilecek kişi konusunda bir türlü karar veremiyorlarmış. Bu yüzden de halk galeyana gelmiş. Doğrusu bu bana çok tuhaf göründü. Bir kral nasıl tahttan indirilebilir? Gazetelerin yazdığına göre bir donla geçmeliymiş tahta. Hayır hayır, hiçbir donla tahta geçemez. Hiçbir şekilde geçemez. Taht kralındır. Kralın oturması gerekir tahtta. Dediklerine göre kral yokmuş.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 ''Evet, aranılıp bulundu kendisi. Bu kral benim. Ben de bugün öğrendim bunu. Açıkçası kafamın içinde şimşek çakmış gibi oldu. Kendimi yıllarca bir kalem memur olarak nasıl düşünebildiğimi, böyle bir şeyi hayalimden nasıl geçirebildiğimi anlayamıyorum. Bu kaçık fikir kafamın içine nasıl girmiş olabilir? Neyse, Allah'tan kimseler bunun farkına varmadı da...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 O iğrenç kağıtlarınızı evrak defterine kaydetmesi için başkasını bulun siz. Mart Aralık ayın 86'sı. Gündüzle gece arası. Bugün ne oldu biliyor musunuz? Bugün bizim daire amiri daireye gelmemi söylemeye geldi. Dediğine göre işe gitmeyeli 3 hafta olmuş. Gırgır <gülüyor> gır olsun diye gittim daireye. Şube müdürü önünde eğilip özür taklaları atacağımı sandı.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 <gülüyor> Genel müdür de kim oluyor? Kim oluyor ki önünde ayağa kalkacağım? Asla. Hem neresi müdür o mantar herifin? Evet evet mantar. Bildiğiniz sıradan bir mantar. Nasıl mantar derseniz hani şişelerin ağzında tıkanan mantarlar gibi mantar işte. <gülüyor> Beni asıl keyiflendiren şey ise önüme imzalamam için bir takım kağıtları sokuşturmaları oldu. Sanıyorlar ki ben alelade bir masa şefiyim.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 Şimdi anlayabiliyorum kadınların iç yüzünü. Bugüne de kadınların kime aşık olduğunu kimseler bilmiyordu. Bunu ilk anlayan ben oldum. Kadın şeytana aşıktır. <gülüyor> Kesinlikle şaka falan etmiyorum. Fizikçiler saçmalar dururlar. Kadın şöyle bir varlıktır, böyle bir varlıktır diye. Oysa tek şeytanı sever kadın. İşte görüyor musunuz?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 ''Tamam, artık onundur kadın.'' ''Evet, evet onundur.'' Ve bütün bu kişiler ortalıkta dal kavukluk ederek, yalakalık ederek dönenip duranlar ve de ortalığa çıkıp bağır bağır yurtsever olduklarını ve daha bilmem neleri haykıranlar. Bunlar, bu din bezirganları, bu ikbal perestler, anayı da babayı da tanrıyı da gözlerini kırpmadan para için satarlar. ''Evet, evet.'' Bütün bunlar makam hırsından başka bir şey değil. Ve bu makam hırsının tohumu da nerededir biliyor musunuz? İnsan dilinin altında küçük bir kabarcık bulunur. O kabarcığın içinde de toplu yine başı kadar bir kurtçuk. Evet, işte tam oradadır. Ve bütün bunlar kimin başının altından çıkıyor diyecek olursanız eğer söyleyeyim. Gorohovalı bir tabibin başının altından çıkıyor. Adı şimdi aklıma gelmiyor. Ne var ki bu düzenbaz tabibin ebe olacak bir koca karıyla el ele vererek tüm dünyaya yeni bir din yaymaya çalıştığı herkesçe biliniyor. O yüzden olsa gerek. Söylenildiğine göre Fransa'da daha şimdiden halkın büyük çoğunluğu eski dinini bırakıp bu yeni dini benimsemiş. Aylardan herhangi bir ay. Gün belli değil.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 Mektup yazarsam belirlenen tarife üzerinden kabulünü yaparlarmış. Ey ya Rabbim! Ne mektubu yahu? Ne ilgim var benim mektup denen saçmalıklarla? Eczacılar yazar mektubu. Madrid, 30 Şubat. <gülüyor> Ve işte İspanya'dayım. İşte bu iş öyle hızlı olup bitti ki hala kendime gelebildiğimi söyleyemem. Bugün sabah erkenden İspanyol temsilciler geldiler. Onlarla birlikte bir arabaya bindim.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 bunun bir tür ayartma, baştan çıkarma ya da kışkırtma gibi bir şey olduğunu anladığım için tavrım olumsuz oldu. Bunun üzerine başbakan sopasını sırtıma iki kez öyle şiddetli indirdi ki acıdan aykırmamak için kendimi güç tuttum. Tuttum. Çünkü bunun yüksek görevlere getirilenlere uygulanan eski bir şövalye geleneği olduğunu hatırladım. <gülüyor> Hay Allah! İspanya'da da hala bu eski geleneklere uyuluyordu. Yalnız kalınca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 Yarın yedide pek tuhaf bir olay olacak ve dünya ayın üzerine oturacak. Ünlü İngiliz kimyager Wellington'da bunun böyle olacağını yazıyor. Ayın o narin kırılgan yapısı aklıma geldikçe itiraf edeyim ki müthiş tedirgin oluyorum. Ee, ayı çoğunlukla Hamburg'da yapıyorlar. Fakat berbat mı berbat oluyor yaptıkları ay. İngiltere'nin bu işe kayıtsız kalmasını da aklım almıyor. Topal bir fıçıcıya ay yaptırsam bu kadar olur. Aptal herif, yapımda zeytinyağlı halat yerine katranit alat kullandığı için insanın burnunun direğini kıran berbat bir koku kapladı bütün dünyayı. Ayın böylesine nazik, kırılgan bir top olmasından dolayıdır ki insanlar ayda yaşamıyorlar. Şu an orada yalnızca burunlar yaşıyor. İşte bu yüzdendir ki baktığımız zaman yüzümüzde burnumuzu göremiyoruz. Çünkü burunlarımız ayda bulunuyorlar. Of of, dünya gibi kocaman hantal bir kütlenin ayın üzerine oturunca, burunlarımızı yamyazsa edeceğini düşününce yüreğim öyle bir sıkıştı ki, çoraplarımı, ayakkabılarımı giydiğim gibi güvenlik güçlerine, bu oturmayı engellemelerini emretmek için doğru devlet konseyi toplantı salonunda koştum. Konsey toplantı salonu hınca hınç başları tıraşlı soylularla doluydu.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 Dünya alem bilir ki İngiliz enfiye çekti mi Fransa verir. Ayın 25'i Bugün baş İngilizisyoncu odama geldi. Ama ben ayak seslerini daha uzaktan tanıdığım için sandalyemin altında gizlendim. Beni göremeyince önce Popreş için diye bağırdı. Hiç ses çıkarmadım. Bunun üzerine Aksent İvano, kalem memuru, soylu kişi.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 Şimşek gibi hızlı koşulu bir troika verin. Eh, otur yerine arabacım. Çın çın ötüyor troikamın minik çanları. Şahlanıp uçun yağı e, Götürün beni buralardan. Hadi daha hızlı, daha hızlı. E, buralara dair gözüm hiçbir şey görmemeli. İşte gökte bulutlar yığılmaya başladı. İşte uzaklarda bir yıldız parlıyor. Kararan ağaçlarıyla ve ay dedesiyle orman hızla geçiyor altımdan. Mavi sisler dağılıp çözülüyor aşağılarda ve ben sisler içinde bir telin tınlamasını duyuyorum. Bir anda deniz, bir anda İtalya. İşte yoksul Rus kulübeleri belirmeye başladı aşağılarda. Şu otellerde usul usul ağaran ev benim evim mi? Ya pencerenin önünde oturan kadın, annem mi?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 Cezayir Bey'inin tam burnunun altında koca bir beni olduğunu biliyor muydunuz? <gülüyor>